Bilal: İman. Bilal: İnşallah. Bilal: Allah'ın rahmeti üzerinize olsun. Bilal: Allah'a emanet olun. Bilal: Allah'ın rahmeti üzerinize olsun. Bilal: Allah'ın rahmeti üzerinize olsun. Bilal: Allah'ın rahmeti üzerinize olsun. Bilal: Allah'ın Kur'an ve sünnet ışığında İslam fıkhına devam ediyoruz. Ve bugün inşallah neye gelip lehu bir amel yapılmak istenildiği zaman o amelin abdest ve abdestli veya abdest siz yapılma hakkında <gülüyor> bir de abdestli olak yapılacak olan amellerin zikredilmesi. Birincisi yapılacak olan amelin abdestli olması hakkında. Bir diyor ki as-salatu as-salatu fardan Birincisi namaz kılmak <gülüyor> ve bu kılınacak olan namaz İster farz olsun, ister nafile olsun. Yani bir kişi namaz kılmak istediği zaman ve namazdan kastımız e, tekbiratül ihramdan selama kadar rükulü, sücudlu olan namazdır. Cenaze namazı ise onda ihtilaf ettiler alimler. Cenaze namazı abdestsiz olur mu olmaz mı alimler ihtilafa düşmüşler bazıları demişler ki abdest farzdır. Bazıları demişler ki farz değildir. Ancak normal beş vakit namaz veya da onlar namazlardan önceki ve sonraki namazlar veyahut da mutlak olan namazlarda mutlaka abdest almak farzdır. Bir rakaat dahi olsa örneğin vitir namazı gibi o kılınacak olan namaz, aptessiz kılarsa aptesti fasih batıldır. Namaz sayilmir. Allah Resulü ve buyurduğu gibi, men amil a amel, Her kim bir amel yapar, yapmış olduğu amel bizim şeriatımıza, sünnetimize, dinimize uygun değilse o merduttur. Dolayısıyla abdestsiz bir namaz, Ali Vesselam'ın sünnetin sünnetine uygun olmayan bir namazdır. Dolayısıyla o nedir? Reddedilir. Ve İslam alimleri özellikle selef uleması bu hadisi hem bidatlarda hem de İslam'dan olmayıp İslam'a mal edilen şeylerde ne yapıyorlar? Delil olarak gösteriyorlardı onu. Ve bu İslam selef alimleri arasında bir mehenk taşı gibi kayda olmuş. <gülüyor> Ve burada biliyorsunuz Maide Suresinin 6. ayetinde Allah Celle Celaluhu diyor ki Ya eyyühellezine amenu iza kumtum ila salati fe gsilu vucuhakum ve eydiyekum ila l-merafi ve ve arculakum ila l-kabeyn Dolayısıyla alimler bu ayete dayanarak ve birçok hadise dayanarak kılınacak olan namaz mutlaka abdestte olması şarttır. Burada İmam İbn rahim rahimeullah cenaze namazının abdestli olup olmadığı rahim Kudame rahimeullah'ın kitabında bir de İmam Ennevoy'un mecmu kitabında değiniyorlar. Bazı alimler demişler ki cenaze namazı rükûlü ve secdutlu olmadığından dolayı eee abdestli bile kılınabilir demişler. Hani abdestsiz kılınabilir. Hı -hı. ders esnasında bazen dil kayganlığı oluyor. Onun için dil kayganlığı olduğu zaman hazır olan kardeşlerimiz bizi hatırlatmakta bir beis yok yani biz seviniriz. Çünkü her insanda dil kayganlığı olur konuşma esnasında. <gülüyor> Deminki olduğu gibi. Ve İbn Useymîn Rahimallah diyor ki en doğrusu ve en efdalı cenaze namazında dahi abdestli olunmasıdır. Ve bu tabi yani Müslümana yarışan şeydir. Çünkü bu kılınacak olan cenaze Müslüman bir cenazedir. Dolayısıyla ileride geleceği gibi Allah Aleyhisselatü Vesselam e, dua yapmak istediği zaman abdest alır ondan sonra dua yaparmış. Zikredeceği zaman yine o şekilde abdesti tercih edermiş Aleyhisselatü Vesselam. Dolayısıyla burada bu cenazesi kılınacak olan Müslümanın bu Müslümanların şefaatinden faydalanması için en eftalı ve en doğrusu cenaze namazında dahi abdestli olmaktır. İkincisi At-Tavafu Bilbeyt yani Kabe etrafında ömre niyetiyle tavaf yapmak ve da e, ömre ve da haccın dışındaki tavaflarda. Çünkü Alimler bil ittifak demişler ki tavaf aynen namaz gibidir. Ancak zaruri anlarda konuşmayı konuşmayı konuşmada ve is görmemişler. Dolayısıyla eğer namaz gibiyse o zaman alimler demişler ki tavaf yapılacaksa mutlaka abdest alınması lazım. Abdestsiz tavaf yapmak istediği zaman veya yaptığı zaman o yapmış olduğu tavaf kendisine ibadet sayılmaz. Ancak tavaf esnasında yapmış olduğu duaların Allah katında kabul olunabilir olmayabilir. Çünkü e, dua, duanın şartlarından ve farzlarından abdest almak yoktur. Abdestsiz ve abdestli dua yapabilir. Ve en eftalı ileride geleceği gibi en eftalı abdestli olarak dua yapmaktır. Veya hatta en eftalı Müslüman devamlı abdestli kalmasıdır. Çünkü abdest ibadettir. Aleyhisselatü Vesselam bir hadis-i şerifte diyor ki ancak bir ancak mumin olan bir kişi devamlı abdestli olmaya çalışır. Nasıl ne demek burada? Yani burada mumin kastı yani de, demek istemiyor ki yani Müslüman. Ey kamil manada ancak mumin olan bir kişi devamlı abdestli olmaya çalışır. Dolayısıyla Kabe etrafında ömre yapmak niyetiyle veya ömre ve haccın dışındaki diğer tavaflarda, normal tavaflar tavaflarda bile abdest almak nedir? Vaciptir. Ancak üçüncü şeyde Kur'an-ı Kerim'i ellemekte veyahut da okumakta veyahut da taşımakta alimler ihtilafa düşmüşler. Buna değineceğiz inşallah. Cumhur'a göre çünkü müellif burada e, Kur'an'ı okumak veyahut da Kur'an'ı ellemek yani ee, Elde değdirmek veyahut da taşımak için abdestin farz olduğunu burada ne yapmamıştır almamış ve ben bu kuneyi baya birçok kitaptan karıştırdım İslam ümmetinin cumhuru cumhuru Kur'an'ı eline alacak olan kişi Yahutta okumak isteyen kişi yüzünden mutlaka abdestli olması gerektiğini söylüyorlar. Bu, bu, burada it, yani İslam ümmetinin çoğunluğu ittifak etmişler. Ancak bazı alimler müstesna. Ve bu Kur'an'ı elleme konusunda abdesti şart görmeyen alimlerden İmam Davud Az-Zahiri dedikleri, Allah rahmet etsin, bir de Ebün Hazm el-Andalusi o da zahiri mezhebine göre amel ediyor. Bir de bu çizgide imam, bunların çizgide olan İmam e, Elbani Rahimahullah, İmam Eşşevkani ve Sıddık Hasan khan bu konuda diyorlar ki mutlak manada kesin bir delil yoktur. Ve inşallah değineceğiz bunlara. O zaman burada anlaşıldığına göre bu iki şeyde ittifak var. Yani burada hiç niza yoktur. Tamam mı? Ancak cenaze namazında niza var. Ondan sonra şeye atlıyoruz. El umur elleti yustahabu leha el vudu. Yani bazı ameller var. Bu amelleri yapmak için abdest farz değildir ancak abdestli olmak müstehaptır. Tamam mı? Birincisi zikr. Ey Allah anlayacağı zaman Ve buradaki zikir kelimesi Geniş kapsamlı bir anlamdır Yani zikir demek e, Tarikat ehlinin Anladığı gibi değil bayağı Daha geniş kapsamlı Bir mana alan Bir anlamdır Ne demek Çünkü Kur'an'ın ismi biliyorsunuz İsimlerinden birisi nedir El Zikirdir. Evet. Dolayısıyla Kur'an okumak ondan sonra hadis kitaplarına bakmak tefsir kitaplarına bakmak e, dinle alakalı olan kitapları okumak bu da bir nevi nedir bir nevi zikirdir yani ibadettir dolayısıyla ister subhanallah'tan tutta daha başka zikirlere kadar olsun ister Kur'an okumak ister hadis kitaplarına ve tefsir ve taqide kitaplarına bak bunlar hepsi ibadete girer niçin çünkü bütün bunlar neyi han hatırlatıyor veyahut da neyi anıyor Allah Celle Celaluhu dolayısıyla zikir yapmak istediği zaman mesela subhanallah elhamdülillah veyahut da la ilahe illallah vehdahu la şerike la ila ahirihi veyahut da subhanallah vebihamdi veyahut da subhanallah el azim vebihamdi veyahut da la havle ve la kuvvete illa billah ve bu şekilde bu tür zikirleri yapmak istediği zaman en doğrusu ve en efdalı abdestli olmasıdır çünkü abdest ayrı bir ibadettir ancak abdestsiz Allah'ı anabilir. Ve Kur'an'ı eline almadan, İslam ümmetinin üzerinde ittifak ettikleri şeyde, Kur'an'ı eline almadan ezber Kur'an-ı Kerim okuyabilir. Bir sakıncası yoktur. Ancak eğer elden okuyacaksa, o zaman İslam ümmetinin ittifakına göre Kur'an'ı eline alıp abdestsiz bir şekilde eline alıp Allah'ı almaz. Ey Kur'an okuyamaz. Ancak diğer bir görüşe göre abdestsiz Kur'an'ı elip Kur'an okumakta bir beis yoktur. Çünkü e, taharet konusunda alimler ihtilaf etmiştir. Ve sünnetten şunu zikrediyor. Diyor ki Anil Muhacir bin Kumfuz رضي الله عنهم أنه أت النبي صلى الله عليه وسلم وهو يبول فسلم عليه فلم يرد عليه حتى توضأ، ثم اعتذر إليه فقال إني كرهت أن أذكر الله إلا على طهر أو قال على طهارة أخرجه أبو داود وصحاحة الإمام الألباني في هذا الكتاب bu sahabi Allah Aleyhisselatü Vesselam'a anlatırken diyor ki bir gün diyor Allah Aleyhisselatü Vesselam'ı ufak suyu döktüğünü gördüm diyor. Ve ona selam verdi. Allah Aleyhisselatü Vesselam burada ne yaptı? Selamın cevabını vermedi. Ve biliyorsunuz selam konusunda bundan önceki derslerimizde anlatmıştım eğer aklınızda aklınızda varsa selam bir ifşa var bir de ilka hadisesi var. İfşa demek ifşa üsselam tanıdığın ve tanımadığın kişilere selam vermektir. Kim olursa olsun nerede de gidersen git. Müslüman olduğunu bildiğin halde her ne kadar tanımıyorsan tamam mı? En doğrusu ve en efdalı selam vermektir. Çünkü bu Müslümanlar arasında bir paroladır. Ancak İlka'da, İlka'nın manası nedir? Eysen bir kişinin üzerine giderse mesela bir eve girdin, bir meclise girdin, bir sınıfa, bir odaya, tamam mı? İşte bu o kişinin üzerine giderken selamın verilmesi vacip olduğunu söyleniyor. Ve İmam Elbani Allah diyor ki, El kavlu raciha göre diyor ilka esnasında ve selamın verilmesi farzdır, vaciptir sünnet değildir. Ancak selamın verilmesi tamam mı? İfşa esnasında olur. Ey tanıdığın ve tanınmadığın. 13 Aleyhisselam bir hadis-i diyor tanıdığın ve tanımadın herkese ne yap? Selam ver. Bu sünnettir. Ancak mesela bir kişi buraya meclise girdi. O zaman burada bu görüşe göre selam vermesi üzerinde vaciptir. Diğer cumhurun görüşüne göre selam vermek sünnettir. Cumhurun, İslam ümmetinin cumhuruna göre ister tanıdığın ve tanımadığın veyahut da ister tanıdığın kişi üzerine giderken selam vermek sünnettir. Ancak selama cevap vermek nedir? Bil ettifa vaciptir. Ve dikkat ediyorsanız burada Allah'ın seslendir selamın selamın cevabı farz olmasına rağmen ki biz onu ondan öğrendik buna rağmen aleyhissalatü vesselam selamın verilmesini tehir etti ve bu hadisten anlaşılıyor ki bu tür ibadetlerde eğer hakikaten onun adetinden ise o ibadeti biraz teahhir etmekte bir beis yoktur anlaşılıyor mu? çünkü aleyhissalatü vesselam burada ne yaptı? selamın cevabını teahhir et, etti. Ancak abdest şeyini döktükten sonra yani ufak suyunu döktükten sonra kalktı ve ondan özür diledi. Ve özrünü beyan etti. Dedi ki ben böyle bir anda abdestsiz olduğumdan dolayı sana, sana selamın cevabını vermek istemedim. Demek ki selamın verilmesi zikir ibadet olduğu gibi onun cevabını vermek zikir ve ibadettir. Anlaşılıyor mu? Dolayısıyla diyor ki abdestsiz bir şekilde Allah'ı anmayı benim hoşuma gitmediğinden dolayı veyahut da sevmediğimden dolayı burada sana cevap vermedim. Ve ondan sonra ne yapıyor? Cevabını mazereneti bildirdikten sonra ve onun selamını alıyor. Ve Selamla alakalı olduğu için bu hadis şunu şuna değinmekte fayda var. Senef halimleri namaza geldikleri zaman birbirlerine selam verirlermiş. Ve bir kişi selam namaz esnasındayken bir kişi gelip ona selam verirse o zaman Biliyorsunuz daha önce de namaz esnasında konuşmak serbestti. Ondan sonra nesh edildi. Nesh sonra konuşmak ile selamı vermek selamın cevabını vermek caiz değildir. Ancak elleri şu şekildeyken selam cevabı nasıl verir? Elinin avcunu aşağıya doğru üstünü de yukarıya doğru bu şekilde yapar. Çünkü Aleyhisselatü Vesselam birçok hadisinde bu tatbikatı Ashaba ne yapmıştır, göstermiştir. Onun için diyor ki, biri e, birisi namaz esnasında size salam verdiği zaman tabii konuşma yasaklandıktan sonra konuşmayınız çünkü e, namaz esnasında dünya ile alakalı konuşmalar caiz değildir. Hani biliyorsunuz tıpkı e, muaviye e, bin hakem asülemi biliyorsunuz onunla on şeyinde bir hadise var. Onun bir cariyesi vardı. Kurtlar onun koyunlarından bir koyun aldıkları zaman bu Muaviye radıyallahu ta'ala gelip baktı ki koyunun birisi yok. Ve tabi kızdı. Orada kıza bir tokat çekti. Ancak tokat çektikten sonra pişman oldu ve gitti ve vesselam ya Resulullah dedi işte ona şey yapmak için. Tabii ki namaza girdiler. Namaz esnasında ne yaptı? Birisi afşırdı. O dedi ki, Yerhamukallah. Namaz esnasında. Herkes. Herkes böyle onu şey yaptı. Gözleriyle falan. Ve Dikkat ediyorsanız burada namaz esnasında gözleriyle bu şekilde bakıyorlar. Demek ki önemli bir mesele için hafifçe başı döndürmekte bir beis olmadığını da burada da ifade etmek istiyoruz. Bazı insanlar çok aşırı giderek zaruri ve önemli şeylerde hiçbir zaman öne veyahut da arkaya veyahut da sağa sola gidilmeyeceğini ve bazı mezheplerde çok aşırı giderek e, bunu şey yapıyorlar ve çok ayıp görüyorlar. Doğrusu zaruri şeylerde Müslüman öne doğru, arkaya doğru veya da sağa sola veya da gözle bakmakta bir beis yoktur. Buna değineceğiz inşallah. Öyle ki hocam namazda akşorduğunuz zaman elhamdülillah diyemezler. Elhamdülillah diyemezler. Ama yarhamukallah çünkü elhamdülillah sesli kendi duyacağı kadar şey He, duyacağı oluyor. kadar tabii canım sesli de söylese yani kimse bu şeyi bildikten sonra vermemesi lazım söylememesi lazım yani diğeri ona Allah dememesi lazım yani meseleye gelmek burada dikkat ediyorsanız orada demek ki o an için ondan önce konuşmak namaz esnasında yasak olmadığını bildiğinden dolayı burada muaviya radıyallahu anh ne yaptı orada konuştu Demek ki o zaman neshedilmişti. İşte bu nesih olduktan sonra burada bu hadise çok önemli olduğu için zikretmek istiyorum acizane. Tabii herkes ona sert bir şekilde baktı ve onu böyle elleriyle, gözleriyle onu kınadılar. Namaz bittikten sonra Ali ve selam onu çağırdı. Böyle çok güzel bir lütufla şefkatle, merhametle dedi ki işte bu bir bu namazda böyle bu tür şeyler söylemek caiz değildir dedi ki tabii vallahi işte beni beni bana kızmadı, bana şey yapmadı, şudur budur falan filan. Baktı ki yani selam ona böyle şefkatli davrandı. Dedi ki ya Resulullah. Dedi ki ben bir hadiseyle karşı karşıya geldim. Ve şu anda yani hep özülüyorum. Bu ne yaparım? Ne yapmalıyım? Ne yaptın dedi. Benim bir cariyam var da dedi işte böyle böyle böyle. Ve ona bir tokat çektim. Ne yapamam ne yapmam gerek? Onu azad edeyim mi? Dedi ki onu bana getir ve gitti Maviye radıyallahu tealahu bu cariyesini oraya getirdi. Ali satt ve selam ona dedi ki dedi ki ey Allah cariye dedi ki parmağıyla fi dedi ki men ene dedi ki sen Resulullah dedi ki azat etha ya Muaviye Onu azad et ey Muaviye zira bu kız veyahut da bu cariye mu'mindir. Ve biliyorsunuz bu tür sorular bizim İslam toplumumuzda daha doğrusu bizim Türk toplumumuzda ve da İslam dünyasının çoğunluğunda bu tür sorular caiz görülmüyor. Yani Allah nerede? Sorma. Yani akideye çok ders düşüyor onlara göre. Ve burada ve Vesselam'ın bizzat bu Sözü ve tatbikatıyla ne yaptı? Ali Satt ve Selam sordu ve cevap verildi. Ancak bunu söylemekten kastım şu, hani e, bu namaz esnasında bu tür konuşmalar yasaklından yasaklandıktan sonra Ali Satt ve Selam dedi ki onlara buna rağmen dediği, siz namaz esnasında iken birisi size selam verirse dille cevap vermeyin. Tamam mı? ellerinizle bu şekilde cevap verirsiniz. Veya hatta namaz bittikten sonra erteletirsiniz. Namaz bittikten sonra o kişi yanınızda ise diyeceksiniz ki ve aleykümselam. Niçin? Çünkü Ali Satt ve burada abdestini alırken Ali Satt ve ne yaptı? Selamın cevabını tehir etti. Dolayısıyla bu tehir namaz esnasında söylenmezse de eliyle bu şekilde yapmasa veyahut da bu hadisi bilmiyorsa bu konuda cahil ise namaz bittikten sonra ne yapar selama cevap verir niçin çünkü selav, selav, selamın cevabını vermek farzdır vaciptir terki günahtır. ikincisi an abi el ceheim radiyallahu anhu قال اقبل النبي صلى الله عليه وسلم من نحو بئر جمل Falqihhu rajulun fasallama alayhi alayhi ve hatta thumma alayhi burada aynen diğer diğer hadis gibi Ali <Sessizlik> satt ve selam tuvaletini yapmak esnasında geliyor bir kişi selam veriyor mali satt ve selam cevabını vermiyor Tamam mı kalktıktan sonra ellerini duvara vurarak teyemmüm yapıyor. Ondan sonra selamın cevabını veriyor. Ve bu teyemmümden İslam alim, İslam fakihleri şunu anlatıyorlar. Diyorlar ki bir kişi eğer mesela diyelim ki namaza beş dakika kalmış. ikinci namazına beş dakika kalmış. Ölen namazını kılmamış. yat Mesela uykudaydı. Biliyorsunuz şer'i uyku kalkmadığı zaman bu nedir? Bu özür şer'idir. Dolayısıyla o an için su ile abdest almak isterse vakit çıkacak ve namazı geçirecek. Burada abdest mi alması lazım? Teyemmüm mü alması lazım? İmam Elbani Rahimahullah bu hadisi şer'i derken Diyor ki zaruri anlarda abdest almak istediği zaman vakit çıkacağını yüzde yüz tahmin ediyorsa o zaman suyun varlığında teyemmüm alıp namazını kılabilir. Ve buradaki hadiste dikkat ediyorsanız Allah Resulü Vesselam yine abdestin varlığında ne yaptı? Teyemmüm aldı. Çünkü abdest şeye, suyun varlığında. Çünkü eve kadar veyahut da suyun bulunduğu yere kadar gitmek isteseydi o zaman bu ya bu adam gidecekti. Yani kaybolacaktı mesela. Oradan gidecekti ve böylece Ali satt ve selamı vermekten mahrum kalacaktı. Belki de o şahıs Ali ve selam'dan şüphe edebilirdi. Acaba neden bana cevap vermedi? yani benim selamımı neden almadı Ben benden küskün müdür yoksa yani aklına bir sürü şeyler gelir dolayısıyla aleyhissalatü vesselam bu meseleyi zaruri şeylerden tanıyarak suyun varlığında ne yaptı teyemmüm alıp o muslümanın selamını cevabını verdi dolayısıyla burada aleyhissalatü vesselam selamın cevabı verilmesi için bile dikkat ediyorsanız Ali satt ve selam ne yapıyor? Evet. Teyemmüm veya Yahutta abdest alıyor. Niçin? Çünkü bu tür şeyler ibadet olduğu için ve bu ibadetleri en güzel biçimde yerine getirmek Allah rızası için daha hayırlı olduğundan dolayı Ali satt ve selam ümmetine örnek olduğu için aynı zamanda bunu ne yaptı? Ümmetine gösterdi. Ama diyeceksin ki kudve durumunda olmayan veyahutta da e, örnek durumunda olmayan şahıslar bunu yapmak lazım mı? Tabii ki lazım değildir. Yani vacip değildir. Ancak mustahaptır, sünnettir. Yapmazsa hiçbir sakıncası yoktur. Ve hatta dedik ki e, ezber olmak şartıyla Kur'an okumak isteyen bir kişi abdestli olmazsa bile Kur'an okuyabilir. Ve zikirler arasında en değerli zikir Allah'ın kelamını okumaktır, ey Kur'an okumaktır. Diğer hadisi şerifte burada <gülüyor> ashabtan birisi, aleyhissalatüvesselam'ın kendisine dua etmesini istedi. Diyor ki. Hala İbn İbn Ahi, okurü Nabi Sallallahu Aleyhi Ssalem, Sallam, ve "Kullu İstigfırlı". Bir kişi, bir seriye biliyorsunuz, seriye Ali Sattı ve Ssalem'in içinde olmadığı. Mehmet kardeş şöyle bir çekilsene arkadaşları görelim. Seriye Ali Sattı ve Ssalem'in içinde olmadığı bir e, bir savaş mangasıdır. Gazve ise Aleyhisselatü Vesselam'ın içinde bulunduğu bir savaş mangasıdır. Ve bu seriyede bu kişi yaralandıktan sonra ölmeden önce bu kişiyle karşılaştı ve dedi ki hani ben öleceğim dolayısıyla senden ricam gittiğin zaman ve Vesselam'e söyle bana istiğfar etsin. Ey bana dua etsin. Tabii ki bu da bu vasiyeti yerine getirmek için Geldikten sonra ilk yaptığı şey buydu. Sırf unutmaması için. Diyor ki, "Fadakatu ala Nabi sallallahu aleyhi ve sallamın fi biyetihi ala murmal. Ve burada ki murmal, bazı hasırlar ve özellikle köyler böyle liflerden örüyorlar. Yani yüzde yüz ipten suftan değil, yünden değil, böyle bazı otlardan. Tamam mı? <gülüyor> وَعَلَيْهِ فِي رَاشٌ قَدْ اَثَّرَى رِمَالِ السَّر۪يرُ بِذَهْرِهِ وَجَمْبَيْهِ Bu ipler de biraz kalın olduğu için, ve Vesselam'ın üzerindeki elbiseler de kalın olmadığı için, bir de oturalı da epey olduğu için ne yaptı? Vücudunda iz bıraktı. Ve insan böyle bazı şeylerde oturduğu zaman, elini yani şeye bastın, biraz bastırdığın zaman bir hasırın üzerine bakıyorsun ki iz bırakıyor. Fa akhbarathu bi khabarina hadha wa qala qul qul lahu ayy an-nabiyyi sallam istaghfir li fad'a ma'an fatawwada fatawwada thumma rafa yadayhi fa qala allahumma ighfir li ubaydin abi amir halbuk iptis dua yapmak caizdir bir sakincasi yoktur ama başta söylediğim gibi acizane biliyorsunuz. Yani ibadetleri en eflalı abdestli getirmektir. Ve özellikle dua biliyorsunuz Aleyhisselam'ın buyurduğu gibi الدua huve l-ibade. Yani dua ibadetin ta kendisi veyahut ta ibadetin özüdür. Tamam mı? Başka bir hadis var. الدua muhkhu ibade Bu hadis zayıftır. Yani sahih değildir. Dolayısıyla e, sahih olan hadis الدua huve l-ibade. Ve bu duayı dua edeceğinden dolayı Allah kadını çok daha kabul edilmesi için veya bu şahsı sevdiğinden dolayı, bu kişiye önem verdiğinden dolayı Allah'ın daha razı olacağı bir şekilde olması için ve vesselam ne yaptı? Dua yapmak için abdest aldı. Dolayısıyla bir kişi önemli bir şeyle karşılaştı. Artık bu karşılar, bu zorlaşma artık ister musibet olsun, ister mesela çok önemli bir işi olabilir. Tamam mı? Önemli bir iştir. Dolayısıyla bu önemli şeylerde dua yapmak istediği zaman en efdalı abdest alıp dua yapmasıdır. Ve biliyorsunuz duanın adablarından eller açmaktır. Ancak eller nerede açılır, nerede açılmaz? O ayrı bir mesele. Çünkü yani her dua yapma yani her dua yapıldığı an o duanın yapıldığı an eller açılır mı açılmaz mı? Burada her yapılacak her dua yapılacağı zaman ille de eller açılacak diye bir kayda yoktur. <gülüyor> <gülüyor> ee, yok bu doğru değil. Bazıları hani o diyor ki hani Allah mücverini bunlar dedikleri zaman ellerini bu şekilde yapıyorlar Hı, Allah şey. meselide -al gölceğine bu şekilde evet. yukarıya doğru açıyorlar böyle bir şey yok doğrusu özellikle bunu şafiiler yapıyorum. Bazı hanefiler de yapıyorum. Evet. Burada yani asıl itibariyle duanın adabından birisi de eller açmaktır. Onun için bir kişi önemli bir meseleyle karşı karşıya geldiği zaman o meselenin türüne olursa olsun. ister musibet olsun ister bir sevinç anı olsun. Tamam mı? Yani en evdalı afdest alıp dua yapmasıdır. Çünkü <gülüyor> Abdest alıp dua yapması için de en efdalı kibleye dönmesidir. Tıpkı Kur'an okunacak Mesela Kur'an okumak en efdalı kibleye dönmektir. Ama herhangi bir yere dönerek Kur'an okumakta bir beis yoktur. Ama en efdalı kibleye dönmektir. Burada dua yapmak da yine en eflalı nedir? Dua kibleye dönmektir. Ve özellikle oruçtan önce oruç açılacağı zaman biliyorsunuz dua müstecaptır. O an için ellerini açıp da dua etmesi Allah katında en doğrusudur. <gülüyor> ve burada anısatves sene e, bu dua yapmak için ne yaptı? Aptest alıp ellerini açarak bu kişiye dua yaptı. <gülüyor> İkincisi, günde külü salah, yani her namaz vakti geldiği zaman abdest almak en efdaldır. Ve bu namaz hangi namaz olursa olsun. Mesela farz namazını kıldı. Ondan sonra duha namazını kılmak istiyor. Fecir namazını kıldıktan sonra duha namazını kılmak istiyor. Her ne kadar abdestli olsa dahi en efdali o duha namazını kılmak istediği zaman abdest almasıdır. Çünkü bundan önceki derslerimizde abdestin Faziletlerini anlattık. Ellerini yıkadığı zaman günahlar, ondan sonra ağzına burnuna verdiği zaman gözlerinden, burnundan, ağzından, saçından, ellerinden, tırnaklarından, ayağında ne yapılıyor? Hep günahlar dökülüyor. Her abdestin alınışında Müslüman günahları bir ağacın yaprakları döküldüğü gibi o Müslüman'ın günahları dökülüyor. Ancak buradaki günahlar daha önce anlattığımız gibi küçük günahlardır. Büyük günahlar ise tövbe gerektiriyor. Ancak haç esnasında alimler ihtilaf etmişler. Geçen dersimize değindik. Ee, haçta büyük günahlar dahi affolunduğunu bazı alimler bunu görmüyor. Bazı alimler görüyor. Efendim? Ezen. Tamam. Ee, şu hadisi bitirelim ondan sonra. <gülüyor> Burada e, mesela diyelim ki her namaz kılacağı an ne yapmasıdır? En doğrusu ve en eftalı abdest almasıdır. Bazı mezheplerde diyor ki abdestlu olduğu halde tekrar abdest almak doğru değildir diyorlar. Bazılarda diyorlar ki nurun alanur diyorlar. Ve doğrusu abdestlu olmasına rağmen abdestunu boz, boz, bozmadan tekrar abdest almasında bir beis yoktur. Anlaşılıyor mu? Çünkü bazıları diyorlar ki abdest almak istediği zaman abdestini bozması gerekir. Çünkü abdest üzere abdest almak doğru değildir diyorlar. Maalesef şiddet bu insanların Kur'an ve sünnetten yani sahih sünnetten delilleri yoktur. O zaman eee abdestli olduğu halde abdestini bozmadan tekrar abdest almasında bir veis yoktur ve o abdestin sevabından ne yapılıyor faydalanıyor. Ve böylece fecir namazı geldiği zaman abdest alır. Öğlen namazı yine o şekilde. İkindi namazı, akşam namazı, yatsı namazı özellikle beş vakit namazda en eftalı ve en doğrusu bunları ayrı ayrı abdestle almak. Ancak Aleyhisselatü sellem bazen olmuş fecir namazının abdestiyle yatsı namazını kılmıştır Aleyhisselatü sellem Bu da İslam ümmetinin İslam ümmetine kolaylık sağlaması için. Yoksa en doğrusu ve en efdal olduğundan dolayı değil. Biliyorsunuz Aleyhisselatü Vesselam devamlı ümmeti için en kolayını seçermiş. Onun için Aleyhisselatü Vesselam diyor ki yessiru ve la tu'assiru. Tamam mı? Yani kolaylaştırınız ve zorlaştırmayınız. Ve buradaki kolaylaştırınız zorlaştırmayınız hadisi <gülüyor> yani Kur'an ve sünnet çerçevesi içerisinde. Ey harama dökülmeyeceği ve yota gidilmeyeceği müddetçe. Tamam mı? Ha o zaman Aleyhisselam devamlı en hafifini ne yaparmış tercih edermiş. Ve burada ümmetine kolaylık sağlamak veyahut da örnek olması için ne yaptı? Bazen fecir namazıyla yatsı namazını şey yapıyor. Bazen de her namazda abdestini alırmış Ali Sattı Vesselam. Demek ki her iki yönden de Ali Sattı Vesselam ne yapmıştır? Ümmetine göstermiştir. Dolayısıyla bu şekilde mübahdır bu şekilde caizdir. En doğrusu bu şekildedir veyahutta en eftalı bu şekildedir diye ümmetine göstermiştir. Valid Ve Sad Vesem diyor ki: "Ann yani, Abi Hurayra radıyallahu an'hu kala قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لولا ان اشق على امتي لامرتم عند كل صلاه بوضوء ومع كل وضوء سواك." Eğer benim diyor ki burada Aysu selam. Eğer ümmetime bir zorluk, bir meşakkat olmayacağını bilseydim diyor. Ben diyor her namaz esnasında abdest alınmasını emredecektim. Ve her abdest alış, alınışında da misvak kullanmayı emredecektim. Ve biliyorsunuz Aleyhisselatü Vesselam her abdest alacağı zaman abdest almadan önce ağzını misvaklarmış. Kur'an okuyacağı zaman evine gideceği zaman yani hanımlarıyla karşı karşıya geleceği zaman ee, dışarıdan misafirler geleceği zaman ve Selam temizliğe çok muazzam bir şekilde ne yapmıştır? Önem vermiştir. Ve temizlik imandandır. Bazı şahıslar hadis olmadığı halde diyorlar ki temizlik imanın yarısıdır diyorlar. Bu hadis doğru değildir. Doğrusu temizlik imandandır. Ve biliyorsunuz temizlik imandan olunca ehli sünnet ve cemaatinin inancına göre o zaman iman artar ve eksilir. Her Allah Resulü ve Vesselam'a tavsiye ettiği bir şeyi yapıyorsa o yap, tavsiye edilen şeyi yapmakla imanı artar. Tamam mı? Dolayısıyla hayırlarda hayır yaptıkça imanı artar, masiyet irtikab ettikçe imanı eksilir. <gülüyor> Diğer bir hadisi şerifte Enne Resulü Aleyhisselatü Vesselam amara bil vudu'i likulli salatin tahiren ve gayr tahir. Fekane la yeda'u l-vudu'u salat aleyhissalatü vesselam. Yani her namaz esnasında ne yaparmış aleyhissalatü vesselam? Abdest alırmış. Bu genelde yani hayatının çoğunluğunda. Ama bazen ne yapmış? Kolaylık olsun diye. Çünkü örnek durumunda, kudüve durumunda olduğu için aleyhissalatü vesselam ümmetine kolaylık sağlamak için ve yotta mubah olduğunu göstermek için bazen fecir namazının abdestliyle yatsı namazını kılmıştır. Hezevallahu alemu sallallahu aleyhi ve sellem mübarek an nebine Muhammed ve ala ali ve sahbi sallam ecmain